Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 14 gün kaldı. Birleşmiş Milletler, Kopenhag İklim Zirvesi'nin başarısızlığından sonra ilk iklim toplantısı bonda yapılacak. Hükümetlerden karbon salımı azaltılmasındaki eksiklikleri ve iklim değişikliğinin önlenmesi konusunda acilen bir şey yapmaları bekleniyor. Hükümetlerin uzlaştığı Kopenhag Mutabakatı'nda bazı kararlar alınmıştı. Örneğin, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak amacıyla karbon salımını azaltmak. Şu anki gitişata bakılırsa küresel ısınma 3 dereceden fazla olacak. Bu ısınma gezegen için bir felaket olup insanlar için ekinleri telef edeceğinden açlık, ısınmaya ve iklim olaylarına bağlı ölümler demek. Bonn şehrinde yapılacak toplantıda hükümetler Kopenhag'daki başarısızlıklarını telafi etmeye çalışacak. Alınması gereken tedbirlerde herhangi bir gecikme finansal açıdan ve insan hayatı için ölümcül bir hata olacak. Artık hükümetlerin zaman kaybettiren birbirlerini suçlama oyunlarına bir son verip iklim krizi hakkında bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü küresel ısınma bizi beklemiyor. İklim konusunda bir başka haber. Dünya Bankası, güya iklim değişikliğine destek olmaya karar verdiğini açıkladı. 3.75 milyar dolar değerindeki bu desteğin 260 milyon doları yenilenebilir enerji, 485 milyon doları kömür ulaşımı ve ocaklarının verimliliğinin artırılması ve geri kalan 3.05 milyar dolar ise kömür gücüyle çalışan güç istasyonları için kullanılacak. Bu karar modası geçmiş kömür bazlı enerji üretimini destekliyor. Başka bir deyişle Kirli enerjiye destek verilecek. Dünya Bankası'nın ileride vereceği yeni desteklerin karbon yoğunluğunu düşürecek projelere yönelik olacağını umuyoruz. Kömüre değil. Asya'nın kalbinde bulunan buzullar giderek azalıyor. Tibet platosu bir bütün olarak geçtiğimiz yüzyılda 0.74 dereceye ulaşan küresel ortalamadan iki kat, bazı noktalarda ise daha da hızlı ısındı. En az 2000 yıldır görülmemiş bu ısınma oranlarının yüksek rakımlarla alçak rakımları ender bir biçimde bir araya getiren Ve bu yüzden iklim değişimlerine çok hassas olan buzullar üstündeki etkisi amansız oldu. Tibet platosunun bu kesimindeki buz örtüsü 1970'lerden beri %6'dan daha fazla küçüldü. Çinli uzmanlar mevcut eğilimlerin değişmeksizin sürmesi halinde platodaki buzulların %40'ının 2050 yılına dek yok olabileceğini öngörüyor. Bu da geriye dönüşü olmayan bir çevre yıkımına yol açacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, nükleer silah kullanımına izin veren koşulları oldukça daraltacak yeni bir savunma stratejisine açıklamaya hazırlanıyor. Stratejiye göre ABD'ye konvansiyonel ve biyolojik ya da kimyasal silahlarla yapılan saldırılara nükleer silahlarla karşılık verilmesi seçeneğinin ortadan kalkabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz ay üzerinde uzlaşılan anlaşmaya göre Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri nükleer savaş başlıklarını %25 ila 30 arasında azaltmayı vaat ediyor. Bu sayede umuyoruz incirlikteki nükleer silahlar da artık ülkelerine geri yollanacak. Alman Haber Ajansı Deutsche Welle, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin önemine yönelik bir makale yayınladı. Avrupa Birliği enerji politikalarında Türkiye'nin rolü başlıklı makalede görüşlerine başvurulan Berlin Hür Üniversitesi Hazar Bölgesi Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Lutz Mez'e göre, enerjide transit ülke olan Türkiye'nin doğal taşıma ve depolama kapasitesinin yanında enerji verimliliğinin de arttırması ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapması zorunlu. Bir sonraki sanayi devriminin yenilenebilir enerjilerle olacağı ve nükleer enerji ve petrolün geçmişte kaldığını söyleyen Mez, yenilenebilir enerjilerin maliyetlerinin olmadığını, sadece bunları kullanmak için gereken teknolojinin maliyetli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin sahip olduğu büyük potansiyeli kullanamamasındaki en büyük sebep teknolojinin olmaması olarak gösterildi. Ancak buna siyasi iradeyi ve bu konudaki politikaların güçlü bir şekilde uygulamaya konması konusunda özellikle doğal gaz ve petrol lobilerinin etkisinden bahsedebiliriz. Onun için Türkiye'nin bir an önce yenilenebilir enerjiye geçmesi ve enerji verimliliği konusundaki yatırımları yapması gerekiyor. Siz de Türkiye'ye yenilenebilir enerjiye yatırım yapsın diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin ve nükleere hayır diyenlere katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne. Geri sayım devam ediyor. Son 14 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Ulgar Özesmi.